Alim kime denir? Allah dostları bu zamanda var mı ki? Onları gören var mı? Evliya, veliler, Allah dostları. İçlerinde hiçbir kötü düşünce yok. Dünyalık düşüncesi yok. Gönülleri muhabbetle dopdolu güzel insanlar, salih kullar. Allah için bir araya gelmişler, oturmuşlar... Sevgilerini Allah için yapmışlar, Düşüncelerini Allah için kurmuşlar, Sadat-ı Kiram Efendilerimiz ve etrafındaki müritler. En kıymetli olan beraberlik, Allah dostlarıyla olan beraberliktir. Rabbül Alemin, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Ashabını Kur'an-ı Kerim'de şöyle met ediyor. Müminlerin kalplerini birbirlerine o ısındırdı. Yoksa yeryüzünde ne varsa... Sen hepsini harcasaydın, yine de onların kalplerini böylesine ısındıramazdın. Lakin Allah kalplerini kaynaştırdı. Muhakkak ki O azizdir, hakimdir. Enfal 8.63 Rabbül Alemin ashab kiramı, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem etrafında topladığı gibi, yine O'nun varisi olan Allah'a ve Allah'a, Resulullah Efendimiz'e dost olan kamil zatların da etrafında müminlerini birleştiriyor. Peygamberimizden sonraki devirlerde de her zaman böyle müminlerin kalplerini yeryüzünde evliyaların vasıtasıyla birleştirmiştir Rabbimiz Teala. Çünkü bu veliler Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten varis olan insanlardır. Varis denilince onun mirasını alan insanı anlamalıyız. Peygamberimizin Peygamberliği miras kalmamıştır. Hiç kimse kendini peygamber göremez. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem en son gelen peygamberdi. Onun yolundan giden İslam'ı, imanı güzel ve kamil nice insanlar vardır. Bunlar arasında peygamberimizin yaptığı gibi pek çok insanı Allah yoluna davet eden zatlar vardır. İşte onlar peygamber varisi olan kişilerdir. Mesela Şahı Nakşibend Hazretleri, Abdülkadir-i Geylani Hazretleri, İmam-ı Rabbani, Gavs-ı Bilvanisi, Seyda Hazretleri misali. Bu zatların sayısı çoktur. Kıyamete kadar da olacaktır. Mesela ben Gavs-ı Bilvanisi'yi, Seyda Hazretlerini ve Gavs-ı Sani Hazretlerini gördüm. Onların meclislerinde bulundum. Bu mübareklerin hepsinden de işittim ki İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle buyurmuş. Dünyaya gönül kaptırmayan, mal, mevki, şöhret kazanmak, başa geçmek sevdasında olmayan din alimleri ahiret adamlarıdır. Peygamberlerin barizleri, vekilleridir. İnsanların en iyisi bunlardır. Kıyamet günü bunların mürekkebi, Allah Teala için canını veren şehitlerin kanıyla tartılacak ve onlarınki daha ağır gelecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Alimler peygamberlerin varisleridir buyurmuştur. Peygamberlerin bıraktığı ilim iki türlüdür. Ahkam ilmi ve sırlar ilmi. Bir alimin varis olabilmesi için bu ilimlerin ikisinden de nasibinin olması lazımdır. Yalnız birinden nasibi olan kimse varis olamaz. Çünkü varis bırakılan malın hepsinden pay alır. Bir kısmından alıp diğerinden almaması olmaz. Belli bir kısmından payı olana varis denilmez. Buna alacaklı denir ki o da alacaklı olduğu kadarı üzerinde hak iddia eder. Peygamberimizin bildirdiği alimlerse varis olan alimlerdir. Zira varis demek akrabalık ve aynı soyu taşıma sebebine binaen miras bırakan gibi demektir. Alacaklı olanlar kalan malın yalnız bir kısmından alırlar. İşte varis olmayan kimse alim olamaz. Buna belki belli bir konunun alimidir denilebilir. Mesela fıkıh alimidir denilir. Sırlar ilmi deyince bazıları her şeyde bir olan varlığı görmek, bir olanda her şeyi görmek denilen vahdet-i vücut anlayışını zannediyor. Hal sahibi olmayı anlıyor. Oysa bunlar değildir. Bunlar peygamberlik makamına yakışacak bilgiler değildir. Çünkü bu bilgiler, Manevi sarhoşluk, cezbe gibi durumlarda vaki olur. Ayık insanların ve şuurluk işlerin yaptığı işler bunlar değildir. Oysa peygamberlerin bilgileri hem hüküm hem de sırları ihtiva eder. Hiçbir peygamber dalgınlık içinde olmamıştır. Peygamberlik derecelerinin üstünlüğü büyük bir denize benzer. Evliyalık ise bu denizin yanında bir damla gibi kalır. Evliyalık peygamber hizmetçiliğinden başka bir şey değildir. İşte kardeşler, bütün bunlardan anlaşılan şu ki, biraz kitap okuyup da biraz dini bilgisi olan kimse, ben de âlimim, ben de peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem varisiyim deme hakkı yoktur. Ancak bunu bilmeyenler, anlamayanlar söylüyorlar maalesef. Demek ki kendilerini o zaman Kaf Dağı'nda görüyorlar. ''Biz de Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem varisiyiz, onun vazifesini yapıyoruz.'' zannediyorlar. Halbuki onun vazifesini yapan, peygamber hizmetçiliği sıfatını taşıyan kamil müminlerdir. Allah'ın dostlarıdır. Bakın bu mübarek zatlar ne yapıyor. İnsanları Allah'a ve Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem yakınlaştırıyor. Herkesin dine bağlantısını, tevbesini, İslam'a girişini sağlıyor. Peki hocalarımız, alimlerimiz bunu ne kadar yapabiliyor? İşte mesele budur. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem her iki ilimde de hizmet edenler gerçek varis olanlardır. Onun vazifesini yapanlardır. Günümüz alimleri hiçbir şey yapmıyor değiller. Yanlış anlamayalım. Onlar İmam-ı Rabbani Hazretlerinin de buyurduğu gibi alacaklı olanlar kısmına giriyor kalp ilmini de öğrenmelidirler. İşte o zaman çok daha faydalı olacaklar ve kendileri de çok menfaat göreceklerdir. Bize düşen vazife, bu dine, Allah'a ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmet edene hizmet etmektir. sadat Kiram efendilerimizi tanımadan evvel, evliyaların hayatlarına ait menkıbelerden okuduğumuz zaman, olup bitenleri şüpheyle karşılardık. ''Acaba bunlar da olmuş mudur? Böyle şeyler de olabilir mi?'' diye. İnsan görmeyince hiçbir şeye inanamıyor tam manasıyla. Kalbi mutmain olmuyor. Biraz bir şey görmeli ki kalp mutmain olsun. Ne zaman ki Sadat-ı efendilerimizin yanına gidip de bir şeyler gördük, İşte o vakit kitaplarda yazılanların hepsinin gayet çok kolay, basit şeyler olduğuna hiç zerre kadar şüphemiz kalmadı. Peki bu mübarekler, Bu işi bize nasıl kabul ettiriyorlar? Nedir onların marifetleri? Rabbül Alemin tasarruf ediyor. Onun kudretiyle her iş meydana geliyor. O zaman niye mümkün olmasın? Hamdolsun bütün bunları gördük, işittik. İçimizde pek çok Sofi'de olmadık hadiseler zuhur etti. Çok enteresan şeyler meydana geldi. Olmayacak kazalardan, belalardan insanlar kurtuldu, hastalıklardan şifa buldular. İşte Allah Teala'yı kalben çok iyi tanımayıp da uzaklaşmış pek çok insan, bir hastalık veya bir dert yüzünden menzile geliyor, orada Allah'ın izniyle şifa buluyor. Bunun sayısız örnekleri vardır. İşte en büyük keramet bu insanlardır. Dini, İslam'ı, peygamberi, kitabı tanımayan sayısız insan, gecesini gündüzünü içkiyle, kumarla, Kadınla geçiren kişiler, dünya sarhoşluğundan tebe etmişler ve ahirete yönelmişlerdir. Bir insanın hemen dine yönelivermesi nasıl oluyor? İnsanlar namaza ve ibadetlere hemen nasıl başlayabiliyor? Neler oluyor? Onlar bu insanlara bir anda neler yapıyor? Evet, işte bazen onların bir sohbeti ve tek bir nazarı bile insanı kendine getiriyor. Sordular Gavs Hazretlerine. Kurban, sizin işiniz nedir?" buyurdular. "Bizim işimiz çözmek ve bağlamaktır." Tekrar sordular. "Kurban, neyi çözer ve neyi bağlarsınız?" buyurdular. "Bize gelenlerin kalbini iplik iplik dünyadan çözer, iplik iplik ahirete bağlarız." Bu manen çözüp bağlamanın en şiddetli olduğu yerse cezbedir. Bunu yeri geldikçe anlatacağız. Cezbe Sevgi konusunda parçalanmış kalbi toplamak için ilahi bir lütuftur. Cezbe Allah'ın feyzidir. Allah'tan kula gelir. Tabii ki bu vasıta kamil mürşitle olur.